Ee, erkeklerin saç boyatması ile ilgili hüküm nedir acaba? Ee, hani çok erken yaşta beyazlayan biri, hani yaşımın çok üstünde gösteriyorum diye saçını tamamen şey olması da en azından grileştirme şeklinde Hı. bir e, yola başvurdu da, hani bunun caiz olup olmadığını merak ediyoruz. Teşekkür ederiz. Erzak et olmazsa. Ben sağ çok teşekkür olun. ederim. Sağ çok sağ olun. Allah razı olsun. Erkeklerin saçlarını boyatması. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz Mekke'ye gittiğinde Hazreti Ebubekir'in Bekir'in babasını görmüş. Babasının saçları, Ebubekir'in Bekir'in babasının saçları bembeyaz. Pamuk gibi. Gayru <gülüyor> hâza gayru levne hâza feçtenibussevâde bunun beyazlık ...rengini değiştirin, yani saçını boyayın... Hı. ...ama siyahtan da uzak durun demiş. Siyah renkten. Evet. Ha, bu durumda demek ki siyahtan başka bir renkle... ...saçı boyamanın sakıncası yoktur. Fakat toplumumuzda örfümüze göre... ...erkeklerin saçlarını siyahtan başka renklere boyamalarına pek rastlanmamaktadır. Hı. Ama boyamak hisserlerse de bilirler. Mesela sarı renge biliyorum ama burada da biraz sanki hoş karşılanmaz gibi geliyor bana. Fakat e, siyaha boyamaktan uzak durun diyor. Peygamber Efendimiz'in talimatı böyle bir hadis-i Evet.